Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün sizlere farklı bir program sunuyoruz. Farklı bir programda birlikteyiz. Fridays for Future, gelecek için Cumalar Hareketi'nden Selin Gören bizlerle. Selin Türkiye'de Fridays for Future hareketini ve iklim grevini liseler arasında örgütlüyor. Bu yılın bahar aylarında da Greta ile İsviçre'de tanışması sırasında Kaz Dağları kardeşliğine Greta'nın da ses vermesini sağladı. Ve bu kampanya içinde önemli bir adım oldu bu. Selin ve diğer genç arkadaşları 20 Eylül'de İstanbul'da 3 bin, Türkiye'de ise 10 bin kişinin katıldığı iklim grevini örgütleyenler arasındaydı. Selin biraz daha seni tanıyalım. İklim aktivisti Selin gören dışında kendini nasıl anlatırdı? Ben... İklim aktivistliğinin yanında Robert Koleji'de son sınıf öğrencisiyim. Ee, onun dışında e, dans ve tiyatro ile de çok ilgiliyim. Çocukluğumdan beri hep tiyatro ve dans hayatımdaydı. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor ve bunun dışında tabii ki de ...çevre konularına da çok meraklıyım... ...ve çok da endişeliyim bu konularda... ...genel olarak. Evet, Biliyorsun bizim programımızın ismi de... ...gelecek hakkında gezegenin geleceği... ...dolayısıyla sen gezegenin geleceğini... ...nasıl görüyorsun bir genç insan olarak? Gezegenin geleceği... ...bilim insanlarının ortaya sunduğu verilere... ...bakarsak eğer... ...gerçekten kötü... ...yani 2030'a kadar... ...bir süre zarfı var... ...bu sorunu düzeltmek için... Fakat şu anda hiçbir şekilde adım atılmadığı için aslında, somut adımlar atılmadığı için çok parlak bir gelecek yokmuş gibi gözüküyor. Ama bir yandan bakarsak da bu gençlerin Z kuşağının e, ayaklanması bu konuda, bilinçlenmesi ve karar alıcılara baskı yapması aslında e, bir umut ışığı bence. Yani kötü göz, gözüken bir geleceğe umut ışığı sağlıyor gençler. Ne ben güzel. de dahil olmak üzere. <gülüyor> Sen de zaten Fridays for Future hareketinin e, Türkiye'deki ve dünyadaki... Bir bakıma o hareketin içinde olan insanlardan evet. bir tanesisin. Peki e, ne durumda hareket? Hareket hakkında ne düşünüyorsun? Ee, hareket 2019 yılına gerçekten damgasını vurdu bence. Zaten Greta kendisi de Time'ın e, en çok e, yani bu senenin insanı olarak seçildi. Gerçekten 2019'daki en çok hatırlanacak şeylerden biri bence bu hareket. E, Türkiye kısmına bakarsak ise maalesef Türkiye'de bu hareketin çok fazla... Yankısını göremedik istediğimiz kadar yani tabii ki bilinçli insanlar arasında yankısı oldu ama biz daha çok karar alıcılara işte CEO'lara vesaire hani e, karar alıp e, karbon emisyonlarını durdurabilecek insanlara sesimizi duyurmak istiyoruz ve bu konuda da henüz istediğimiz dereceye ulaşamadık ama tabii ki e, çeşitli yerel yöneticilerle e, İmamoğlu da dahil olmak üzere konuşmalarımız oldu. Ve onlar bizi zaten destekliyorlar fakat biz daha çok somut adımlar istiyoruz. Örneğin Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasını istiyoruz. Bunlar hala yapılmadı ama Avrupa'da bu daha somut adımlar gördük. Örneğin Avrupa Parlamentosu iktimalci durumu ilan etti. Türkiye'de gidilecek bir kat edilecek bir yol var hala. Sence Türkiye'de de bir iklim acil durumu ilan etmek gerekiyor mu? Bu konuda adımlar var mı? Kesinlikle gerekiyor. Bu, bu konuda adımlar bizim görebildiğimiz kadarıyla yok. Biz talep ediyoruz ve taleplerimizin kayda alındığı da söylendi fakat hala bir şey yapılmadı. E, fakat liselerde var Ben kendi lisemde örneğin bunun için çalışıyorum Bu konuda çalışan başka arkadaşlarım da var Liselerde ihtimalci durumu ilan edilmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz Ve e, bu konuda ilerleyen bir sürü lise var Ama henüz e, İstanbul çapında örneğin Ya da Ankara, İzmir çapında büyük şehirlerde bu tarz bir ihtimalci durumu ilanı olmadı Peki e, Türkiye'de bu çözümleri zorlamak Bunların olmasını sağlamak için e, Fridays for Future Yani gelecek için cumalar hareketi Türkiye olarak Sizi ne gibi eylemlerde, ne gibi etkinliklerde göreceğiz gelecekte? Yakın gelecekte Nisan'da bir tane daha grevimiz olacak. Büyük ihtimalle 24 Nisan diye düşünüyoruz ama henüz kesin bir tarihi yok. Dünya günü galiba. 22 Nisan değil mi? Dünya günü 22 Nisan ama. Ha Cuma'ya denk geldiği için evet, 24 cumaya, yaptınız. Evet Cuma'ya denk geliyor. O, yani farklı şeyler farklı tarihlerde yapacağı için biz henüz kararlaştırmadık ama bu haftaki hafta sonu toplantımızda büyük ihtimalle kararlaştıracağız. Hmm, Yine 20 Eylül gibi büyük bir şey planlayacağız. Bu sefer grev. Ondan önce Kasım'da bir tane takas festivali yaptık. Fakat o dediğim gibi hani grev değildi. Daha çok takas şenliğiydi. Bu sefer yine bir grev planlıyoruz. Süper. O zaman biz de baharda bir iyilik şenliği yapacağız. Türetim Ekonomisi Derneği olarak. Orada da seni görmeyi ümit ediyoruz. Çok Oradaki güzel olur. Gençleri çok Gençleri bir araya getirmek için. Peki... Ne gibi bir etki istiyorsunuz yani sonunda başarmak istediğiniz nokta ne yani Fridays for Future evet başardı hangi noktada dersin? Ya özellikle ben bireysel olarak hala liseli olduğum için liselerde ilkokullarda ortaokullarda vesaire müfredatın içine iklim krizinin dahil edilmesini aslında istiyorum ve bunu bir sürü arkadaşım istiyor. Eğer böyle bir şey başarabilirsek örneğin... ...Fridays for Future hakikaten başardı diyebiliriz bence. Çünkü okullarda gerçekten hiçbir derse entegre değil. Fizik işliyoruz, matematik işliyoruz ama... ...bu bilgileri, iklim krizini çözmek için nasıl kullanacağımız... ...konusunda hiçbir bahis yok. O yüzden aslında... Eğer böyle bir şey yaparsak mesela daha küçük çaplı bir şey olur. Bir anda karbon emisyonları tabii ki azalmaz ama bilinç, bilinç açısından çok önemli olur. Ve geleceğin bilim insanları da yetişmiş olur aslında böyle bir şey yaparsak. Ama onun dışında tabii ki karbon emisyonları azaltılsa da çok memnun oluruz. <gülüyor> evet hepimiz hepimizin geleceği için yani benim bile geleceğim için şu anda bu bir sorun. Evet süremizin sonuna geldik Selin sana çok teşekkür ediyoruz. Gezegenin geleceğine Selin Gören konuk oldu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz, gençlerle birlikte el ele ve e, güçlü bir biçimde harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi